İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın. Günaydın Ömer. Günaydın Can Serahattin. Günaydın İzal Bey merhaba. Evet, Merhaba. nasıl durum? Ee, bir uzunca Malzence. aradan sonra geldik. Hoş geldiniz. Ama hocam ben çalıştım. <gülüyor> evet, evet gördüm. Beni, beni, beni çalıştırdın. Bir tanesini de <gülüyor> yayınlayamamışız. internet sitesinde onu da dehşetle dün gece fark ettim ama düzeltiriz. <gülüyor> ya, şey değil. Zaten iki hafta boyunca e, pek çok konu ve dünya karikatını vardı ama cumartesi günü aniden durum değişti. evet. Yani bu e, yedi yüzüncü hafta buluşması hepsinin önüne geçti cumartesi sahnelerinde Ama ben önce e, çok kısa o yayınlanmamış e, iki e, karikatür vardı. Evet. E, bayram öncesi hayata veda eden iki kişi ki biraz önce zaten dinledim çalıyordunuz Aletat Lentini. Evet. 76 yaşında kansere e, yenik düştü maalesef. Ben onu hep bir sol şarkıcısı değil de böyle kadın ve insan hakları savunucusu olarak tanıdım. Cansız kardeşler filminden de hatırlayacaksınız. Böyle bir şeyi var. Yani müthiş oynuyordu orada. Pink adlı parçayı söylerken çok enteresan. Küçükte bir haber gördüm. Dün, dün mü dün galiba. Karaburun'da bu ölümünün yedinci gününde Respect şarkısı eşliğinde. Lokma dökülüp vatandaşlara da ikram edilmiş. Afiyet olsun. Çok güzel. <gülüyor> evet. Ee, ben o geçen hafta e, karikatürlerden iki tane seçmiştim. Birisi Rayman'ın çok güzel bir portresi. Ee, bir de Daily News'tan e, Bill Bramman'ın e, bir karikatürüydü. Rayman'ı, şey, Rayman'ı haritayı öyle anmak istedim. Evet. Ee, i̇kincisi ise Hemen iki gün sonra eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Anna'nın kaybıydı. Ee, bu Kanada da biliyorsunuz e, Anna e, çok sayıda sevmeyeni vardı fakat daha fazla da sevmeyeni vardı. Çeşitli nedenlerle. Oğlunun işte bir takım yolsuzluklar yaptığı ya da Afrika'ya bakışı nedeniyle falan e, çok sevmeyeni vardı. Fakat karikatürcülerin gözünde e, bambaşkaydı çünkü o 2006 yılında Muhammed karikatürleri krizisi sonrasında e, dünyanın önde gelen e, editorial karikatürlerini e, Birleşik Şiddetler Çatısı altında bir araya getirdi ve bu çok önemli bir girişimdi. Daha sonra işte Barış için Karikatür, hani Cartoon for Peace oluşumu e, buna öncülük etti. Hatta e, eş başkanlığını da yaptı Plantü ile birlikte. Ve şu anda bu basın da 200'e yakın editoryal basın karikatürcüsü var. Hatırlayacaksınız bu şeyde Mayıs ayında Musa Kartı ödüllendirmişlerdi. Biz de bunu konu etmiştik. Evet, evet. Dolayısıyla Kofihan'ını da ben editoryal karikatür hakkında görüşlerini aktardığı bir yazıyı tercüme ettim. Ve onu da hem plantı hem de Bizden Küksal çiftçinin çok güzel portreleri ve karikatürleri eşliğinde anmak istedim. Evet, çok şey yani karikatüre de arka çıkan bir tarafı vardı evet, evet. Ee, Geçen hafta karikatürlerine gelince, hani demin dediğim gibi e, Cumartesi annelerinin eylemi önem sırasında başı çekiyor. E, Şahet bu elin e, o polis zoruyla e, ve gazlı müdahalesiyle son son bulmamış olsaydı bu el, ben e, sadece Semih Boray'ın Cumhuriyet dersiindeki harbi köşesinde hatırlayacaksınız yıllar boyunca bu kıp usanmadan çizdi o Cumartesi annesi portresine yer verip muhtemelen de konuyu e, kapatacaktım. Yani Semih Boray e, Cumhuriyetteki günlük köşesinde önceleri biliyorsunuz her Cumartesi kalabalık bir anneler çizimi kullanıyordu 90'lı yıllarda. Evet. Ellerinde kayıplarını, fotoğrafları. Evet. O, o çizimi, o bandı e, buldum. Kendisinden aldım daha doğrusu. E, o, o çizim, üstteki çizim e, bu banta bir örnek. Ancak bir, bir süre sonra bazı okullardan olumsuz tepkiler gelmiş. E, Semih'te kaynağını bir türlü belirleyemediği bu bırıldanmalar kendi deyimiyle sürünce o kalabalık kareyi Küçük sembolik bir e, kareye indirmiş ve ondan sonra da her cumartesi 10 yıldan uzun bir süreyle bu şekilde bu e, kare devam etti her cumartesi günü. Demir Koran şöyle diyor e, dedi bana bu bantlar yayınlandığı zamanlarda Galatasaray'da annelerin cumartesi oturumlarına izin verilmiyor. Aksine yaşlı anneler yerlerde sürükleniyor, dövülüyor, meslek verenlerde çok sert davranışlarla gözaltına alınıyordu. Ne kadar e, farklıymış. Hmm. Koşullar görece değişince oturmalara isteksiz da olsa izin verildikten sonra e, ben de bu kareyi kullanmayı sonlandırdım. Evet. E, ben yine e, ikinci karikatürü de bu konuya ayırdım. O da aslında bu cumartesiden önce çizilmiş. E, yani geçtiğimiz cumartesiden önce çizilmiş bu karikatürü... E, Oğuz Demir adlı bir e, karikatür sanatçı çizdi. Çok da beğeniyorum çizgilerini. E, karikatürde Galatasaray Meydanı'nı görüyoruz. E, ve Linser'in duvarları var. Ve caddede de ilgisizce yürümekte, gezinmekte olan e, bir takım vatandaşlar var görüyorsunuz. E, duvar çizimine dikkatlice bakınca aslında gerçek duvarın önünde duvara dönüşmüş böyle devasa Kadın figürleri fark ediyoruz. Ee, bunların da ellerinde malum kayıp bankartları. Yani ortamla bütünleşmişler. Evet, bütün heybetlerini, anıtsa anıtsal evet, anıtsallaşmışlar. Ama aynı zamanda da sıradanlaşmışlar. görünmez olmuşlar. Mesajı evet. alıyorum ben burada. Evet, yani bu karikatür değil. çok şey anlatıyor. Ama e, Cumartesi dünkü eylemle maalesef ee, polisin müdahalesiyle daha doğrusu onları yeniden e, görünür e, kılındılar yani. E, bu kez e, hatta bazı gazete sayfalarında bile karikatürlerini yeniden görmeye başladık. E, ben Musa Kartın e, karikatürünü tüm dün, Türk Cumhuriyet'te yayınlanan ondan da bahsetmek istiyorum. Hı hı. Karikatürde bir Cumartesi annesini e, görüyoruz. Elinde dipankart var. Ben de kızımı arıyorum diyor yaşlı anne. Pankartta işte kızının resmi var. Gözleri bantlı, elinde terazisi tanıdık bir kız bu değil mi? Evet. Kızın adı Adalet. Adalet gibi yaşlar gözleri bağlı ama yaşlar aktığında ya yaşlar evet, Evet. evet, evet. Hmm. E, haftanın son karikatürü olarak Amerika'ya uzandım çünkü biraz gülmemiz gerekiyor diye düşündüm. Fakat orada da artık Fransız ve karikatür bulmak gerçekten çok güç. Ben yine de bu Sean Delonas'ın bir karikatürünü buldum, tamamen Trumpsız. Malum önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde okullar açılıyor ve birilerde okul malzemeleri alışverişine başlayacaklar, başlamışlar. Bu da. Karikatürde Çok de er tuskul ilanları var. evet ee, Ve vitrinler. Dükkanlarında vitrinler. Daha doğrusu dükkan vitrinlerinin önünde. Çocuklarıyla vitrinleri seyreden anneleri görüyoruz. Evet. Kırtasiyeci normalde... Olması dükkanları gerekir. ...dükkanları olması gerekirken Bile biraz... Bilemediniz. Yani önlük falan... ...okul önlükleri gibi kıyafetleri satması gerekir. Ama kırtasiyeci daha akla yatkın. Daha sebebimli. Evet vitrinde ne sergileniyor... <gülüyor> Kevler, evet. <gülüyor> Bunun... Kurşun geçirmez yelekler, ee, başlıklar. Karbon kendi çok hafif, yanmaz ve sağlı sağlam bir malzeme. Koruyucu yüzey yapımında kullanılıyor. %25 indirim var. Aynen, %25 evet. indirimli. Ee, evet çocuklar, şimdiden hazırlanıyor kular. Artık bize de ne olacak bu Amerika'nın hali demekten başka bir şey düşürüyor değil, değil mi hocam? Evet buna da çok aslında denk düşen, maalesef denk düşen bir haber de sabah ilk saatte, ilk dakikalarda okuma durumunda kaldık. Bir Florida'da bilgisayar oyunu sırasında canlı yayında iki kişinin öldürüldüğü, sonradan evet. da öldürenin intihar ettiği haberi vardı zaten gençlerde oluyor. Kevlar önemli. Kevlar önemli. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Neşeli bir hafta inşallah diliyorum. İnşallah haftaya daha hoş daha e, güzel gülünç karikatürlerle bir araya geliriz. Eminim öyle olacağında. Evet ben de. Ben de maalesef. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Açık Radyo Program Destekçisi oldu